ondan sakının ve in Allah ke analeykum rakiibe. Gerçekte her anda üzerinize Allah kontrol edicidir. Mağlendik ayeti kelimeler ve anta abu darabke ke anna fe fa inlam tekun teraahu fa innu yarak. Sen onu görür gibi Rabbin'e ibadet et. Şayet ki sen onu görmezsen şüphesiz o seni görüp durur ve abu dilaha ke anna